Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın. cümleten günaydın, hayırlı günaydın. sabahlar. Herkese. Siz Fidiyas Banayotu'yu duydunuz mu? Evet, bu fenomen değil mi? Ha fenomen. Almanya'da parlamenteri. Evet, dün birazcık e, Ahmet İnsel'le konuşma fırsatımız oldu onunla ilgili. İlginç yani, bir olay. vallahi ilginç mi bilmiyorum, ilginç muhakkak tabi de. E, bu e, 24 yaşında bir e, genç, e, Kıbrıslı. E, herhalde bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinin akıllarda kalacak e, e, nadir e, <gülüyor> sonuçlarından biri e, kendisi. Ee, bu, bunun politika ile falan alakası yok biliyorsunuz. Ee, influencer kategorisi Evet, evet fenomen de deniyor. Influencer de deniyor. Ve e, apolitik diyorlar. Apolitik falan değil. Antipolitik. Yani siyasetle uzaktan yakından alakası yok. Babası papaz. E, bu aşırı milliyetçi e, elam Partisine gençliğinde daha gençken e, onun nümayişlerine, yürüyüşlerine katılmış. E, ama e, özelliği şu, böyle akıl almaz işler yapıyor. Mesela e, bir e, yılanla tabuta girmiş geçenlerde. E, bir hafta sonunu yılanla geçirmiş falan. O, ayda 50 bin euro kazanıyormuş. Ee, ve sadece böyle işler yapıyor ve Avrupa parlamento, parlamentosu seçimlerine katılmasının nedeni de bu zaten yani e, ben katılırım kazanırım e, yılanla tabuta girerim e, bir, bir hafta sonu geçiririm falan iddia yani e, ne yapacağı belli değil tabi bir şey yapacağı da yok zaten e, bu e, zatı muhterem bu e, Genç kardeşimiz e, şeysiz şe, şe, şe, şe, yani partisiz e, non as, e, e, hiçbir e, grubak e, katılmayanlara öyle diyorlar partisiz e, o bayağı bir kitle halini almış vaziyette Avrupa e, Parlamentosunun 700 küsür e, vekili arasında ve e, Herhalde uğramayacak zaten yani Brüksel'e ve Strasburg'a işte parasını alacak, oturacak. Şimdi bu seçimlerin sonuçlarından biri de bu, bu tip insanların ve bunların çoğu Avrupa Birliği düşmanı zaten sayısının artık böyle bir grup kuracak kadar çoğaldığı, çoğalmış olması... Sonuçlarından biri bu. Bu çok ilginç tabii. Bir de e, yani parlamento artık neredeyse yarı yarıya Avrupa Birliği'ne karşı olanlardan müteşekkil kurulur hale gelmiş vaziyette. Bu yeni bir fenomen yani. Yeni bir geri, e, hadise, yeni bir gelişme. E, bunu bir kenara not etmek lazım. Ya, biter, bitirirken ben de bir soru ben daha bilmiyorum. soracağım sana. Bitir şey... bunu. Şey fidyas meselesini bitirirken diyorum. Peki. E, bir i̇ki sorum var bir tanesi daha gençken dedin Zaten kendisi 24 yaşında zaten daha gençken ne Çocuk Çocukken Tocuk, yani. Işte geçen yıl falan yani. <gülüyor> Fasistlerle beraber yürümüş. Ha, evet, ama şeyle ilim, ilişkim yok diyor. Ee, bir de e, yılanı da getirecek miymiş Avrupa parlamentosunu yılanın adı ne onu söylemedin <gülüyor> <mi? Haberi gülüyor> eksik eksik bıraktı <gülüyor> ya böyle, böyle, Evet yani artık üzerine ne bileyim, yani <gülüyor> Herhangi bir... Ama bunu bu, bu hani siz fenomen dediğiniz ya bir, bir tür yeni fenomenoloji diyebiliriz herhalde buna belki böyle kitaplar yazılır yakında. Çünkü... Fenomenolojiye de küfür oldu bu evet. evet <gülüyor> bir bir <gülüyor> önceki dalgada çünkü televizyon televizyonlara çıkan televizyon programları yapanlar böyle siyasi. Önce Trump, Zelenski işte Podemos'un lideri falan vardı sağdan ve soldan ya da merkezden farklı isimler ve televizyon ünlüleri. Siyasetçi olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bu Bil ilk galiba bir Yo Milay de var. Ee, e ne sosyal medya e fenomeni Ar değildi o. Arjantin'de e ama epey bir şeydi. Evet, sosyal medya fenomeni değildi evet. Evet. Yani, o yüzden bu, bu anlamıyla ilk ama böyle yani bu trende bakılırsa bir önceki televizyon programcısı trendine bakılırsa son olmayacak herhalde bir kapı aralamış yani herhalde yani bunun üzerine daha çok konuşulur yazılır tabi ama e, yani sadece Avrupa'nın değil yani bir kurumların genelde kurumların dünyadaki kurumların geldiği e, yeri çok iyi anlatıyor bir bakıma ee, evet. yani çok acıklı sosyal medyanın etkisini de tabi bir yandan gösteriyor tabi tabi tabi evet, evet. sen o, de yazında belirtmişsin zaten bu genel Gidişatın dönüşün ne kadar ilginç olduğunu. Vallahi Ağustos'ta çıkan da yazında. Evet, evet, evet. Ağustos'ta bir, bir de aynı yazı birikimde de çıktı. Şimdi e, sonuçlardan e, bir tanesi şu biliyorsunuz bir. E, Aşırı sağ partilerin bir tsunamisi bekleniyordu. Bütün aylardır bu konuşuluyor. Biz de sık sık sözünü ettik açık gazetede biliyorsunuz. Fakat o gerçekleşmedi. Yani öyle bir şey olmadı. Yani i̇ki ülkede özellikle aşırı sağ epey oy topladı. Fransa ile Almanya bahsedeceğiz onlardan. Ama e, diğer ülkelerde aksine mesela, mesela İsveç'te falan yeşiller kazandı, yani Yeşiller Liberal Parti falan kazandı Dolayısıyla hiç öyle e, sondajlarda çıkan yani kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlar e, çıkmadı karşımıza. Zaten şöyle bir gerçek var. yani şimdi üç tane büyük e, grup, grup var, e, Avrupa Parlamentosunda, bir bir tanesi Avrupa Hakları Partisi dediğimiz yani e, Hristiyan Demokratlar veya orta sağ e, diğeri sosyalistler üçüncüsü de liberaller şimdi bu üçü e, hala çoğunluğu elinde tutuyor ve diğerlerine yani bir dolu e, grup daha var. E, diğerlerinden en önemli farkı bunu bir kenara not etmek lazım. Hakikaten Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgilenenler açısından söylüyorum. Bu üç grup Avrupacı gruplar. Yani Avrupa Birliği'yle ilgili gruplar. Avrupa Birliği'nin daha iyi olmasını isteyen, Avrupa'nın federal olmasını isteyen, Avrupa'yı tartışan, Yani Avrupa'yla yatıp kalkan diyelim e, gruplar. Diğerleri öyle değil. Onlar Avrupa karşıtı. Yani o, burada temel bir fark var. Ve dolayısıyla Avrupa parlamentosunda alınacak olan kararlarda e, öbürkülerin hiçbir esamesi okunmuyor. Çünkü onlar zaten e, bir de uğramıyorlar onlar. Yani paralarını alıyorlar. E, maaşlarını o yüklü e, 7 bin euro falan maaş alıyorlar. Onları cebe atıp işlerine bakıyorlar yani öyle bir mecburiyet de yok parlamentoya gitmek gibi aynı şey TBMM içinde geçerli yeri gelmişken hatırlatayım ama diğer üç grup kendi aralarında özellikle yasama konularında ve önemli kararlarda anlaşıp o kararları geçiriyorlar dolayısıyla geçen döneme oranla. Yani 2019 parlamentosunu oranla çok fazla bir şey değişmedi aslında. Yani bunu bunun altında çizmekte fayda var. Ee, yeni bir şey, bir şey sorabilir miyim Cengiz Bey? Bu parlament, parlamento seçimlerine katılım oranı ne? Ne oldu? 50. Bu? 50 50 mi? 50. Çünkü, çünkü Ama daha... genelde hani katılım oranlarının düşük olması aşırı sağın. Yani çünkü ona çok ideolojik bir şeyle. Motivasyonla gittiği için o e, önemli bir etken de, deniyor. Muhakkak muhakkak doğru Ta, tabii tabii yüzde elli aslında az değil çünkü ama bazı ülkelerde mecburi o yatmak mesela bir Belçika falan gibi diyeceksin ki Belçika'nın e, boyu posu ne e, tamam çok e, ağırlığı yok ama. Ama Avrupa'nın merkezi Belçika tabii. E, evet evet mecbur da orada oy e, o Orada ülke. kaç olmuş peki? E, Biliyor yani Mecburi diyorum. 88. E, yani. yani Türkiye'de de mecburi de yani bu her zaman. Ha, e, yani ceza veriliyor, mu, verilmiyor bilmiyorum. Evet. Yani o öyle bir adet haline almış vaziyette. Şimdi e, yani seçimlerin e, sonuçları aslında e, yani bu, bu ilerisi için e, öyle çok endişe verici bir e, sonuç değil ama. Yani Avrupa'yı ilerletebilecek, Avrupa Birliği'ni daha gelişmiş hale getirecek falan bir sonuç demek mümkün değil tabii. Çünkü yani o Avrupa ile ilgili olmayan, Avrupa karşıtı olan grupçuklar diyelim adına yani onlar arasında korkunç yaratıklar var yani bu... Bu adını ettiğimiz 24 yaşındaki genç e, Kıbrıslı genç o yan, bunların yanında solda sıfır kalır yani o bilaki sempatik bile görünebilir. Mesela evet. bir e, Sahra Wagenek var biliyor musunuz onu? Sahra Wagenek bu Almanya'dan e, Alman e, D-Link'e yani sol partinin e, başında Oscar Lafontaine vardı. Oscar Lafontaine e, eski sosyalisti e, beğenmedi gitti D-Link'e'yi kurdu yani. E, daha sol bir parti kurdu. Onun e, hayat arkadaşıydı bu hanımefendi. Sahra Vagenek e, bu e, yarı İranlı e, ve... E, o da dahil olduğu bu linke partisini beğenmedi gitti kendi partisini kurdu ve girdi Avrupa parlamentosuna yüzde beş süzme faşist ama solcu falan. Ee, e, e, di, di, di, akıl alır gibi değil. Yani bir oku, merak edenler girip oku, okuyabilir. Gö, göçmen karşıtı aslında onların esas for, özelliği for, for. oydu. Tabii, evet, evet ama yani, yani Dilink'den ayrılma yani, solculukları o Dilink içerisindeydi ama evet. onun daha sağ kanadı çünkü esas mesele göçmen tartışmasıydı oradan bölündü. Bir de İranlı kadın <gülüyor> yani fars evet, neyse. Hani bu arada e, hemen kontrol ettim Belçika'da katılım oranı yüzde 90 çok yüksek. 88 90 evet, evet tabii. Evet, tabii. Evet. Şimdi e, yani bir e, orası bir sirk e, yani aslında tabii Avrupa Parlamentosu'nun e, e, en önemli işlevi. Avrupa Birliği'nin e, bütçesini onaylamaktır. Yani En temel, yani ye, elindeki en en önemli enstrüman, en önemli güç budur. E, diğer konularda bir yasama organı değildir. Yani hiçbir zaman olmadı, olamadı daha doğrusu olmadı değil, olamadı çünkü e, üye devletler hiçbir zaman e, Avrupa Parlamentosu'na e, o hakkı tanımadılar. Bu yani, e, Avrupa'nın ile ilgili Avrupa nereye gidiyor, nereye gitmiyor sorusunun e, cevabı e, Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerde aranmalı. Yani başka yerde değil çünkü onlar istemiyorlar yani son tahlilde Avrupa'nın daha gelişmesini. Neyse bu çok uzun bir, evet, evet, bir lerden tırıcı. bu yana süren bir federal Avrupa tartışması, Avrupa Birliği tartışması. Bunu şimdilik bir kenara bırakalım. Ee, bu ama parlamentoda malum yani bu se seçimler e, iki ülkede özellikle iki ülkede. Yani diğerlerinde o kadar değil ama Almanya ve Fransa'daki yani Avrupa'nın dinamosu olarak e, adlandırılan bu iki ülkede e, yani bir, bir, muazzam bir... E, o tsunami orada oldu yani. Evet, evet. Fransa ve Almanya'da değil mi? Almanya'da tabii yani hüküm iktidardaki partiler perişan oldular yani ve bu Alternatif Für Deutschland yani Doğu Almanya'dan neşet etmiş, doğmuş olan az işte açıkça ırkçı parti sildi süpürdü yani. Evet, evet. Ve göçmen düşmanlığı da, biraz da ona da değinmekte yarar olacak göçmen düşmanlığı ya yani göçmen düşmanı milliyetçilerin de e, bu genel şeyin içinde e, oy kazandığı da söylenebilir herhalde. Elbette ama evet. sadece göçmen düşmanı değil ki bu AFD herkese düşman. Evet evet ırkçı <gülüyor> milliyetçi. Herkese Adı, düşman. İçeride iç, iç, ciddi az, nazi azgın grupları sahacı, olduğu söyleniyor zaten. Azgın sadece diyorum ben ona. Toplantı da yapıyorlar hatta. Yahu herkese düşman bunlar. Evet. Rense, belki kendilerine bile düşmanlar. <gülüyor> 15 milletvekili çıkardılar. Yani milletvekili, Avrupa vekili çıkardılar. Ee, ve... E, e, işte, Ne yapacaklar belli değil tabii ama önemli olan o değil yani önemli olan şimdi yaklaşmakta olan Almanya seçimlerinde esas ne yapacaklar ee, ve yani Almanya'nın ikinci partisi haline geldi Hristiyan demokratlardan sonra ve e, Yeşiller büyük e, e, büyük oy kaybına uğradı ve hükümet partisi yani ona rağmen. Sosyal ve, demokratlar da öyle. Hepsi evet evet. E, Ve yani Almanya alt üst aslında. Yani evet. daha şimdi e, yani buradan nereye gider oradaki sol ve e, e, çevreci e, hareket nasıl e, silkelenir ve toparlanır falan hiçbir şey belli değil. E, aksine bütün bu e, yani ilerici diyelim tırnak içerisinde e, hareketlerin... E, Bu Gazze'de süre gelen soykırıma bakışları zaten yani ahlaken nasıl çöktüklerini gösteriyor bize. Ve buradan ne olur yani böyle bir duruştan olumlu olarak ne çıkar Almanya'nın ve Fransa ve Avrupa'nın geleceği için açıkçası koskocaman bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Fransa'ya gelirsek... Gelmeden bir şey daha izninle söylemek evet, istiyorum. Merin Kaan'la yapılmış bir söyleşi var. The Times of London'da daha önce Financial Times'ında Brüksel ve Avrupa Birliği Hı -hı. muhabiri olan önemli yazılarına da rastlamıştık. Onun demokrasiyle ilginç bir şey soruyorlar ona. Amy Goodman diyor ki Evet. Ee, Avrupa Birliği kışa, e, ülkeleri genellikle İsrail konusunda e, ikiye bölünmüş durumdalar. Ama e, en çok konuşma seçimlerden önce Vladimir Putin çok mutlu olacaktı. Sağ aşırı sağ ayaklanma bir şey olursa kazanırsa Avrupa'da diye. Putin'den fazla bir şey duymadık. Ama duyduğumuz şey İsrail hükümeti. Aa, bir dayan başında bayıldığını söylüyor. <gülüyor> o da senin. Yani diyor. neye bayıldıysa yani o seçilen aşırı sağcıların hepsi Yahudi düşmanı bir kere. Yani evet, böyle buah bayı... bir dünya yani. <gülüyor> evet, bir, bir, bir yanı Netanyahu o da memnunuz demiş. Çünkü bu İsrail'i Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin eleştirisinden koruyacak diyorlar. Ya oldu. Fidia'sa evet. soralım. Fidia's ne, ne diyor acaba? Evet, ona sormak lazım. Bayağı ilginç şeyler oluyor yani. Bunu da eklemek istedim. Pardon. Tamam. Şimdi bunda yok. Bu yani daha bunları çok konuşacağız herhalde. Fransa alt üst oldu dediğim gibi. Bu 1936'da Ee, biraz da Almanya tepki olarak e, gerçekleştirilmiş olan e, ama, ama yani ağırlıklı olarak Fransa'nın zamanındaki iç politikasıyla alakalı front popüler yani e, halkçı cephe diye tercüme edelim. E, böyle bir... E, Birdenbire böyle bir ihtiyaç çıktı ortaya ve bütün sol ve çevreci hareketler, partiler hepsi bir baldır küldür böyle bir halkçı cepheye ihtiyaç olduğuna kanaat getirdiler ve Fransa'nın iki turlu Milletvekili seçimlerinde ay sonunda yapılacak olan yani parlamentonun fesih kararı sonrasında ilk tur galiba 28 veya 29 Haziran'da olacak. İlk turdan daha tek aday gösterme kararı aldılar. İlk 100 günde yapılacak acil işlerin listesini çıkardılar ve seçmenin karşısına bu şekilde çıkacaklar. Tabii esas amaç yani aşırı sağın önünü almak çok zor. Çıkan sonuçlar sadece bu işte ulusal birlik, Rassemblement National de denilen ucube ile sınırlı değil. Bir de onun bir küçük kardeşi var. Yani Marine Le Pen'in... E, yeğeni var bir de e, Marion Mareşal diye o daha daha, e, evet, işte, daha azgın daha azgın daha genç daha azgın <gülüyor> artık ne, ne, bilmiyorum onunla alakalı mı ama e, onların oyu neredeyse %40'a yaklaşıyor korkunç bir şey ve e, bunun karşılığında tabi e, orta saha veya merkez saha neyse tamamen çökmüş vaziyette Ee, ve e, bakalım önümüzdeki yani birkaç gün kaldı yani 18-19 gün kaldı. Şimdi harıl harıl toplantılar yap, yapılıyor. Bakalım e, sol ve e, çevreci hareket e, bunun altından kalkabilecek mi? E, yani muazzam bir challenge var burada tabii. E, göreceğiz yani e, hakikaten 15 gün falan kaldı ama Fransa... Yani Fransa'nın 1958'de kurulmuş olan bu e, yarı başkanlık dediğimiz sisteminin artık çalışmaz hali geldiğini bir kez daha e, görmüş bulunuyoruz. E, şimdi e, kim kazanırsa kazansın milletvekili seçimlerini e, ay sonunda veya ve ondan sonra işte yani ikinci tur turdan sonra e, Macron'un e, kurmaya çalıştığı kendi partisi bitti ya ve dolayısıyla Macron'un kendisi de bitti aslında yani kimseyle çalışacak durumda değil istifa eder mi etmez mi falan bütün bunlar da konuşuluyor Fransa'da evet. ve... Marine Le Pen'in y oyunun partinin oyunun yarısını aldı inanılmaz bir şey 15 de <gülüyor> 15 <falan>. <gülüyor> 15. <gülüyor> 15 evet daha, ya yo öbürkiler 33 falan aldı daha fazla evet, evet. E fakat e yani ta tartışma gene e Yani şimdi artık tamamen içe dönmüş vaziyette Fransa tabii. Kimsenin Avrupa'dan falan bahsettiği yok. Aslında Avrupa, Avrupa Parlamentosu e, seçimleri hiçbir zaman e, iç politikaya, aynı biraz Türkiye'nin e, yerel seçimleri gibi iç politikaya yansımaz. Ama e, burada Fransa'da e, fena halde yansıdı ve herhalde bu bir ilk yani hiç, Bu ayarda bir e, e, bir silkelenme ben hatırlamıyorum yani 79'dan beri yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında göreceğiz valla e, zamanımız dolmadan bir, e, bir bilgi daha vereyim bu meseleyle alakalı değil demin Ömer Ömer Madrano bahsetti. Bu Av İsrail'in Avrupa Parlamentosu seçimlerine verdiği e, tuhaf e, ve yani artık tuhaf hafif kalıyor tabii e, tepkiyle e, bir bağlantılı. Bu Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güney Güvenlik Konseyi'nde bir e, yeni karar e, tasarısı Dolaştırdı ve kabul edildi. Rusya sadece çekimsel kaldı biliyorsunuz. Evet, evet, onu izlediniz yalnız o, o ona e, İsrail'in e, Tel Aviv'in yani e, verdiği tepkiyi de duymuşsunuzdur. Yani bunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz bir e, bu e, Türkiye'de de çok kullanılan bir ifade var. Biz bitti demeden bir bitmez diye aynı öyle dediler biliyor musunuz? Öyle mi? Hayır duymamıştık. Tabi tabi biz yani savaş biz bitti demeden bitmez dedi. Kim mezane mi yani, söyledi bunu? Tabii. Zaten o yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde <gülüyor> bu, bu şey dolaştırılıyor çünkü demiyor He. bitti diye demiyor İsrail. <gülüyor> A A Zorlamak yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı. Yani evet. ABD'nin burnunu nasıl sürtüyor onu söylüyorum yani. Ve, <gülüyor> ve, ve, evet. Bunu günü sözü de yapabiliriz. Bulalım da bu, hemen. Evet, evet, ben, hakikaten. Yani, diyecek hiçbir şey yok yani. Evet. Sözün, sözün bittiği yerde zaten. <gülüyor> tamam öyle. Peki e, bitirirken durumu o zaman e, bu Fransa'nın İçler acısı halinden epeyce bahsettin. Ondan da bahsedeceğimizi tahmin ederek sana çok eski bir klasik parçayı çaldık. Uygun görüyoruz diye düşündük. Bakalım sen de bulacak mısın? Cole Porter'ın ünlü parçası i love Paris, Paris. Aha, şey güzel. the arada tabii Paris, ve şarkı derken. Ee, dün e, Fransa'nın windokusat, muslery, Dünyaya mal olmuş olan bir şarkıcı gitti. E, Ram, e, François, Arby, Andy Kono, Andy Andık Andy Ktrau, Atelatenczyk. Ee, yani I Love Paris'i Ela Fitzgerald'dan şey yapacağız ama bir yorum var şarkıyla ilgili yani Colport'u çok başarılı, zeki bir besteci, söz yazarıydı ee, şimdi yazmış işte Paris'i ben I Love Paris in the winter when it drizzles yani yağışlı olduğu zaman da severim and in the summer when it sizzles cazır cazır yandığım zaman da severim. <gülüyor> Peki neden o zaman bu kadar seviyorsa Paris'i filan şarkı niye bu kadar hüzünlü diye Call soruyorlar. Biz de sorabiliriz. <gülüyor> Belki de buraları tahmin etti. <gülüyor> Peki. Peki yani. Kabul edersen bunu. El Hafiz Cahal'dan Call ünlü Hala Paris'ini çalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.